Thank you. Herkese merhaba. Gerisi hikayenin dördüncü bölümünde. Ben Galip. Ben Meri'yim. Ben Demokan. Bu hafta size Houdini'nin hayatından biraz bahsedeceğiz. Hakkılamaz performanslarıyla, sahne performanslarıyla, bir dönem yapmış olduğu ruhçulara meydan okumasıyla, çok ucundan birazcık da sahte isimler tarafından, başkaları tarafından yazılan öykülerle, edebiyatla bir sürü bağlantısı olan bir isim Heryo Houdini. Houdini, Çin sualtı işkencesini yaparken ölmedi. Anne takıntısı yoktu ve sadece büyük bir gösteri sanatçısı da değildi. Efsanevi yaşam hikayeleri her zaman şehir efsaneleriyle harman olmuştur. Ve en büyük ilizyonist ve kaçış ustasının hayat hikayesi de bir istisna değildi. İşin matrak tarafı gerçek hikaye çok daha eğlenceli. The Secret Life of Houdini Houdini'nin gizemli yaşamı Amerika'nın ilk süper kahramanının oluşturulması kitabından bir alıntıyla başladım. William Kalush ve Larry Sloman'ın kitabından bu alıntı. Gerçekten 1800'lerin sonu, 1900'lerin başında yaşayan bu efsanevi adam o dönemden ne kadar çok belgelenmiş olsa da aslında daha çok kulaktan kulağa gelişen hikayelerle ünlendiği için belki de üzerine inanılmaz hikayeler ...atfedilmiştir ama ne kadarı doğrudur, ne kadarı yalandır söylemek gerçekten zor. Ama bir tane bilinmesi gereken önemli özelliği var Houdini'nin. O da müthiş bir showman olması ve akıl almaz bir pazarlama zekasında olması. Mesela deli gömleğinden kurtularak bir şov yarattı. 1800'lerin sonunda bir akıl hastanesini ziyaret ettiği sırada deli gömleğine denk geliyor... Ve ondan kurtulmaya çalışışını izliyor bir hastanın. Ben bunu gösterimde kullanayım. Önce bu gösterisinde her zaman diğer gösterilerinde olduğu gibi bir perdenin arkasına girerek deli gömleğinden kurtuluyor. Fakat kısa süre sonra fark ediyor ki aslında insanlar onu gördüğünde gözlerinin önünde deli gömleğinden kurtulması çok daha güzel bir performans. Çok daha etkileyici bir performans. Ve onun üzerine perdenin arkasından çıkıyor ve dışarıda sergilemeye başlıyor. Hatta öyle ki Gittiği her şehirde kendini ayaklarından bir binanın tepesinden aşağı sarkıtıp ters vaziyette dururken bedava deli gömleğinden kurtulma gösterisi yapıyor. Ve bu gösteriyi yaptığı zaman gittiği bazı yerlerde binlerce kişinin toplandığı anlatılıyor bu gösteriyi izler, izlemek için. Ve hem akşamki gösterisinin dolmasını garantiliyor bu teknikle hem de eğer becerebilirse çoğunlukla o... Şehrin en önemli, en vurucu gazetelerinden birinin binasının önünde bunu yaparak ertesi gün manşetten haber olmayı da garantiliyor işin matrak tarafı. Yani adam böyle cüretkar, böyle e, ilginç bir bakış açısıyla aslında bu adımı yapıyor. Nereden başlıyor? Bir tane yani arkadaşıyla beraber metamorfoz diye bir gösteri hazırlıyorlar. Metamorfoz'da da bir sandığın içine önce bir çuvalın içine giriyor. Çuval bağlanıyor. Ondan sonra sandığın içine giriyor. Sandık kilitleniyor. Ve bir perdenin arkasına giriyor. Perdenin arkasına girdikten sonra 3'e kadar sayıyorlar. Perde açılıyor. Ve onu kutunun içine kilitleyen arkadaşı yok. Kendisi dışarı çıkmış. Kutu açılıyor. Kutunun içinden çuval açılıyor. Çuvalın içinde arkadaşını buluyorsun. Yani müthiş bir yer değiştirme numarası. Bu numarayı onların icadı. Daha sonra kardeşiyle yapmaya başlıyor. Arkadaşından sonra kardeşiyle birlikte yapmaya başlıyor. Kısa sürede 18 yaşındaki şarkıcı eşiyle tanışıyor. 20 gün sonra falan da evleniyorlar tanışmalarının ardından. Ve bu numaraya eşiyle devam ediyor. Beraberce işte bir sirke giriyorlar. Amerikaların freak show dediği freak show'larda gösteri yapıyor. Bütün ilizyonları bildiğiniz işte kart ilizyonlarıydı, iplerden kurtulma ilizyonlarıydı ama esas gösterisi bu metamorfos. Metamorfos'u öne çıkarıyor. Derken onu bir menajer, bir agent görüyor ve diyor ki ya bir, bir sürü numara yapıyorsun ama yani aslında kimsenin umurunda değil bu numaralar. Esas umurumuzda olan senin bu bağlardan kurtulma numaran. O sırada kelepçelerden de kurtulmaya başlamış ve gel diyor sen bu numaranın üzerine git. Ve kendi vaudeville'ine onu alıyor. Ve bu çok önemli. Yani sabit bir yerde bir gösteriye katılmak o dönemde. Zaten bu yolun başlangıcında gelebileceğin en üst düzey aslında. Ve onun sihirleri de kurtulma hikayeleri daha doğrusu vaudeville'e çok uygun. İşte bir anda köpek şovları da var. Aynı gösterinin içinde sakarlıklar yapan komedyenler de var. Bir de Houdini var. Houdini gösteriyi sadece vaudeville'de bırakmıyor. Gittiği her yerde... Polis müdürlerine gidiyor mesela, karakola gidiyor diyor ki beni hiçbir kelepçenizle tutamazsınız diyor. Yani bir sonraki gösteride kelepçeyle tutamıyorlar gerçekten. Bir sonraki seferinde diyor ki beni hapishanenizle de tutamazsınız diyor. Nezarethaneye kapatıyorlar, kollarını kelepçeliyorlar. Biraz sonra kurtuluyor çıkıyor, herkes şaşkınlık içinde. Ve bunun son getirdiği noktadaysa büyük bir hapishane diyor ki beni hapishanede de tutamazsınız. Hatta kıyafetlerimin içine bir şeyler sakladığımı iddia ediyorsunuz. Ben diyor bu işi çıplak da yaparım diyor. Üzerine küçücük böyle peştamal gibi bir şey beline bağlayıp gerçekten çırılçıplak bir hapishaneye kendini kitletiyor. Hapishaneye kitlet, onu kitleyip işte müdür ve gazeteciler müdürün odasına gidiyorlar. 20 dakika sonra telefon çalıyor. Ve hapishaneden belirli bir mesafe uzaklıktaki bir yerden telefonla Houdini bunları arıyor. Gelin de beni buradan alın diye. Houdini o 20 dakika içinde kendi hücresinden çıkmış. Diğer hücreleri açmış. Mahkumların, o, o bloktaki mahkumların yerlerini değiştirmiş. Ondan sonra da hapishaneden kaçmış, atlamış bir araçla o yakındaki başka bir yere gitmiş, oradan telefon ediyor. Şimdi bu böyle bir beceri e, gösteren bir adam. İşte bunu yapmak için çocukken işte yumurtalar, e, YouTube mesela küçük toplar yumurtalar, YouTube onları kursağından geri getirmeyi çalıştığı, bunu becererek işte mesela yuttuğu anahtarlarla yaptığı iddia ediliyor ya da e, yine çocukken gösteri yapmaya çalışırken işte dişleriyle insanların akrobası yapıp bir yerlere tutunup yaptığı akrobasi hareketlerini çocuk haliyle yapmaya çalışırken ön dişlerini kaybetmiş. Mesela orada o ön dişlerinin yerine yapılan takma dişlerin sayesinde bunu yaptığı iddia ediliyor. Ama kimse tam olarak nasıl yaptığını aslında bilmiyor. Ondan sonra da 1900'lerin başında 1901'de hatta bir anda Londra turnesi ortaya çıkıveriyor. Aslında hiç böyle şaşırtıcı da bir şey bu. Çünkü Amerika'da o bölge dışında da bilinen bir adam değil. O günkü koşullarda ne kadar sansasyonel olursan ol 3-5 tane gazetede çıkmanın ötesine geçemiyorsun. İngiltere'ye gidiyor. Gerçekten de İngiltere'de onu kimse tanımıyor. Hatta bir salon bile ayarlanamamış. Bunun üzerine Scotland Yard'a gidiyor. Scotland Yard'da müfettişi buluyor. Diyor ki beni hiçbir kelepçeyle tutamazsınız. O da müfettiş. Hadi bakalım diyor. Onu dışarı çıkartıyor. Orada bir tane sokakta bir tane sütun var. Sütuna gidiyor. Kendi İngiliz Scotland Yard kelepçeleriyle onu oraya kilitliyor. Biz diyor işte böyle hava atan, işte düzensizlik çıkan Amerikalıları işte böyle yakalarız. Bir saat sonra gelir ben seni alırım diyor. Arkasını dönüyor. Tam uzaklaşırken bir tıkırtı kelepçeleri bu dini uzatıyor. Biz Amerikalılar da ben sizinle geleyim diyor. Biz böyle kaçarız gibi böyle espri yapıyor. Falan. Anında o akşam bir gösteri ayarlanıyor ve öyle bir başarı sağlanıyor ki daha sonra 5 yıl süren İngiltere ve e, Avrupa turnesine çıkıyor. İngiltere ve Avrupa turnesi bitmez bir şey oluyor ve bütün... Dünyada aslında Houdini'nin tanınmasını da sağlayan hareketlerden biri bu oluyor. Bunlardan birinde de bahsetmek istediğim çok önemli bir gösterisi var Houdini'nin. O da Mirror Handcuff Escape diye bir şey yaşanıyor. Mirror Handcuff Escape. Yapının 5 yıl süren bir kelepçeden bahsediyoruz. Bir İngiliz usta yapmış. Bağlandığında eller yan yana değil de altlı üstü duruyor ve avuç işleri Diğer yöne bakıyor, ters yöne bakıyor. Bu yüzden de kurtulmanın çok zor olduğu iddia ediliyor. Bir gösteri sırasında geliyor, bunu kelepçeliyor. Bir perdenin arkasına giriyor Hudi'nin her zamanki klasik e, numarası. Başlıyor uğraşmaya. 5 dakika geçiyor, 10 dakika geçiyor, 20 dakika geçiyor. Hudi'nin perdenin arkasından çıkıyor. 20 dakikadır da seyrediyorlar. Yaz dikkatizi çekelim, çok önemli. Perdenin arkasından çıkıyor diyor ki ya bunu ben diyor. Palto üzerinde palto var. Palto beni çok rahatsız etti ve ben şey yapamıyorum. Yani çok terledim. Bunu bir çıkarırsan diyor. Paltomu çıkarayım tekrar bağla diyor. Usta diyor ki yok olmaz yani sen bana meydan okudun. İşte meydan okumanın karşılığı da ben seni bağladım. Kusura bakma diyor. Onun üzerine hemen orada ceketinin üst cebinden böyle bir keskin jilet bir şey çıkartıyor ağzıyla. Cırt paltosunu kesiyor herkesin önünde. Paltodan kurtuluyor tekrar giriyor. Ve bu şov bir saat boyunca bir yandan perdenin arkasında şey yaparken konuşuyor. İnsanlar bir saat boyunca Houdini'yi dinliyorlar. ...seslerini dinliyorlar, konuşmalarını... ...kendiyle boğuşmasını... ...en son bir, bir saatin ardından... ...eşi bir şans öpücüğü vermek için gidiyor... Ee, ...kafasını perdenin arkasından çıkarıyor... ...eşiyle öpüşüyor... ...bir saat yedi dakika sonra da... ...yani o bir saat yedi dakikadan ...bundan yedi dakika sonra da toplam bir saat yedi dakikanın... ...ardından kelepçelerden kurtuluyor... ...yani bugün... ...hangimiz bir saat yedi dakika boş bir perdeyi... ...seyrederiz ve sadece... ...bir orkestranın eşliğinde... Dini kariyerinin başlangıcında ya da çocukken gözünü diktiği kadar ilerisinde, ötesinde ulaşmak istediği bir şey vardı. Bir idol, bir görünüm vardı. Eline geçen kitaplar üzerinden tanımladığı bir dünya vardı. Bir tabir nasıl olur tam bilmiyorum ama sihirbaz olmakla. Bir ilüzyonist olmak. İllüzyon ve ilüzyonist kavramı birazcık daha modern galiba. Daha yakın çağda bunlar birbirinden ayrıldı. Ama doğmuş olduğum 1870'li yıllarda ve büyüdüğü işte son çeyrekte özellikle gözündik diktiği şey sihirbaz olmaktı. İngilizce bunlara magician diyorlar gerçekten kendilerine de onunla başkaları da onlara magician diye o dönemde hitap ediyor. Evet o biraz sahne meslek adı gibi oturmuş vaziyette ama bizde sihir sihirbaz büyücü gibi kavramlar birbirine tam ayrışmadığı için tam olarak şudur budur diye isimlendiremiyoruz. Ama bunun için ne yapması gerektiğini çok iyi biliyordu. Okuduğu kitaplardan gerçekten Robert Houdin mesela Houdini adını aldığı ve kendisine rol model olarak seçmiş olduğu Fransız sihirbaz direkt olarak neler yapılması gerektiğini biliyordu. Bir defa Houdini çok fazla büyüyle bu işte ne olmayacağını ya da bu işin sihirli bir tarafı olmadığını gayet iyi bilen bir sahne sanatçısıydı. Bunu da altın çizmek lazım sahne sanatçısı, bir performans ustası oldu Çünkü çok az insan onun bütün adımlarını belirlediği şekilde bile o gösterileri yapmaya çalışsa da çok az insan bunu başarabilecek seviyede. Çünkü Hudini bütün ömrü boyunca bu tarz gösterilere çalıştı, kendine göre gösteriler yaptı. Fiziksel durumuna göre, kendi mental altyapısına göre biraz önce demokranın dediği gibi bir saat boyunca ısrarla gösteriyi devam ettirmesine, milim milim o kilitleri açmasına bunların hepsini çalışmıştı. Ama dediğimiz gibi bunun doğaüstü bir olayı olmadığını, dini ayin gibi bir şeyle de gerçekleşmediğini, bunun tamamen hani stage olarak tanımlıyorlar, sahne dekoru olduğunu ve insanları havaya sokmak için, etkilemek için, heyecanlandırmak için oraya konulduğunu çok iyi biliyordum. İlk başladığı zamanlarda o meşhur şap şapkadan tavşan çıkartma gibi o bilindik sihirbazlık numaralarını yapsa da ...esas bir çıkışa ihtiyacı olduğunu da biliyordu ve yani çıkış olarak da kendisine bir kaçış, kurtulma performansçısı, bir sihirbazı olarak bir kaftan biçti. Ben kendi okudum kaynaklarda şey diye bulmuştum. İki kardeş bunlar, Dash ve Robert Amas'ın Erik Eric, Eric gösterilerini yaparken normalde bir perdenin arkasından yapıyorlar bu kelepçeden kurtulma numarasını. Daha sonra kardeş Dash galiba şey olarak söylüyor... Eğer bunu perde olmadan yaparsak insanları daha çok etkileyecek diyorlar. Ve Houdini'nin o kariyerindeki sıçramının o ilk büyük adımı gerçekten bu perdenin ortadan kaldırılması oluyor. Houdini o perde ortadan kalktıktan sonra gösteri dünyasına yeni bir boyut getiriyor çünkü. O zamana kadar yani bu, bu bir günlük bir iş değil. Yalnız ya perde tümüyle ortadan kalkmıyor. Yani bu kurtulmaların bazılarında kaçsa da yani işte duvardan geçme ya da işte Çin işkencesi vs. daha sonra konuşacağımız şeylerin hepsinde... E, mutlaka yani kutuya ya giriyor ya perde bir kapanıyor açılıyor falan ama özellikle işte kelepçeden, deli gömleğinden e, vesaireden kurtulma, iskemle evet. iplerden kurtulmada e, perdeden kurtuluyor dediğin gibi. Evet. Bir de Hudini tabii iyi bir e, tasarımcı mı diyeyim ya da iyi bir kaşif aynı zamanda yaptığı işe gerçekten hayatını adamış e, iyi adamlar gibi e, bir daha ortaya koyuyor ve sahnelerini kendi tasarlıyor. Yani o perde ortadan kalktığı zaman bahsettiğin gibi... ...başka şekillerde tekrar ortaya geliyor. İşte dikkat dağıtımı olsun. Ondan sonra el çabukluğu olsun. Başka şeyleri geliştiriyorsunuz. ama Sonuç itibariyle insanların gözünün önünde nesnel olarak bir perde konulması gibi... ...geleneksel, böyle biraz daha muhafazakar sihirbazlık numaralarının dışına çıkıyor. Çünkü dışına çıkması gerektiğini biliyoruz. Houdini bütün ömrü boyunca sansasyonla yaşayan bir adam. Çünkü Houdini'nin başka herhangi bir satabileceği, verebileceği... ...yani satmak demeyelim buna, insanlara verebileceği... Başka bir şey yok. Hep göz önünde olmak zorunda. Yaptığı işlere baktığımız zaman, bunu yadırgamıyoruz artık. Yaptığı işlere baktığımız zaman hani biraz önce söylediğim gibi gazete binasının önünde bu gösterileri düzenlemek. Mesela orada sansasyon yaratmaya yönelik bir çaba. Ve yani gene ekmek elbise üretmediği için gündemde olduğu sürece bu kişi hayatta kalıyor. Bir de sahne sanatçısının öyle bir dilenması vardır. Oradan çıktığı anda bir anda kaybolur gider. Yani öyle yavaş yavaş yaşlanıp bir... Oturaklı bir şekilde ya da ne bileyim insanların gözünün önünde çekilmek gibi bir şey çok yaşamıyorlar. Yani kısacası Houdini doğaüstü şeylerin sahne sanatları ile çok fazla bir alakası olmadığını hatta ileride de doğaüstü şeylerin olmadığını genel olarak her şey doğa içerisinde açıklanabileceğini görüp fark edip daha çok bir performansçı bir sansasyonu kendi yakıtı olarak kullanan, devamlı göz önünde bulunan inanılmaz popüler bir sanatçı olarak kalmaya seçti devam. Ladies and gentlemen, I take great pleasure in introducing my latest invention, the there is nothing supernatural. About it, I am willing to forfeit the sum of one thousand dollars to anyone who can prove that it is possible to obtain air inside of the process cell when I'm locked up in it in the regulation manner. Answer: It has been filled with water. Should anything go wrong when I'm locked up, one of my assistants walked through the curtain, ready to rush in, demolishing the glass, allowing the water to flow out in order to save my life. Harry Houdini, October the twenty ninth, nineteen hundred and fourteen, Burada bir iki şeyi çok net belirtmek gerekiyor. Sahne işlerini aslında orada netleştirmek gerekiyor. Yani doğaüstü şeylerde bir büyüyle, sihirle, yoğunlaşıp atıyorum hipnozla çok derin bir meditasyon anı içerisinde objeleri kaldırmak olsun. Ondan sonra bir anda olmayan yerden tavşanlı işte yumurtaydı çıkartmak olsun. Çünkü Robert Huden'in durduğu yerde bir anda portakal ağacı çıkartan küçük bir çekirdek ve bir saksı gibi numaraları var. Bu tarz şeylerde sahne işlerinde, sahne çalışmalarında bazı tekniklere ihtiyaç duyuyordu. Ve bütün ömrü boyunca da çalıştığı için ve çocukluktan beri üzerinde durduğu için el çabukluğu, hipnoz, telekinizi numaraları diyeyim, kaçış ve ruhsal gösteriler. Hani ruh çağırma gibi şeylerdi bayağı bir uzmanlaştı. Burada 1800'lerin son dönemini zaten birazdan ruhçulukta detaylı olarak anlatacağız ama bir portresini çizmek lazım. 1800'lerin başından beri bilim çok hızlı ilerliyor ve bilim çok etkileyici bir şekilde ilerliyor. Yani bugünkü insanlar olarak şu anki bakış açımızla ele aldığımız zaman o kadar bizi çarpmayacak, etkilemeyecek şeyler o dönemdeki insanları büyülüyorlar. Yani hem fiziksel çıktıları açısından hem de yapıldıkları an açısından. Bir elektrik akımının, kocaman bir arkın e, gözünüzün önünde gerçekleştiğini düşünün, e, siz şim, şimşeğin makinesini yapmış oluyorsunuz, metodik olarak her şey işlenmeye başlıyor. İşte böyle bir dönemin ortasında Houdini e, kendisine bir başka öncü olarak e, çok benzeştiği Tesla gibi bir adamla çalışmaları oluyor. Mesela Tesla doğaya baktığında orada gerçekleşen mucizenin makinesini yapabilen bir adam, kafasında bunu kurabilen bir adam. Bir sürü e, patenti ve çalışmasıyla aslında günümüze bile şey yapıyor. Yani bugün bu makinenin şu kayda almasını sağlayan elektriği doğru bir şekilde getiren adam. Ama e, bu hadise yani Tesla'nın yaklaşımı ya da Tesla'nın düşüncesi e, Houdini'nin pek işine gelmiyor. Çünkü Houdini'nin işi o değil. Houdini, Houdini tamamen bir illüzyona çevirmek üzerine uğraşıyor. Ve yapmış olduğu ilüzyonlarda makineden yani bir makine vasıtasıyla mekanik... Eşyalar ya da işte bir düzenek vasıtasıyla doğal olmayan ama yapay yollarla gerçekleştirilmiş mucizeler üretiyor. En büyük olayı da bu. Yani o levitasyonları yerinden kalkan insanları en ağır kişilere bile kaldırabilmesini, işte cihazlardan kaçmasını, suyun altına nefesini tutmasını, tabii ki kendi vücudunu çok zorlayarak geliştirdiği şeyler var. Ama %90 itibarla da hep makineleri de kullanıyor, makineleri de iyi yapmış. Dininin bu bilimsel gelişmeleri gördüğü dönem, senin dönem bahsettiğin dönem dediğin gibi herkesin çok etkilenme dönemi her şeyden. Kimse aslında emin değil. Bilim onlardan o kadar hızlı ileri gitmiş ki artık ha, ne gerçek ne değil onun karıştığı bir dönem yaşanıyor. İşte x-ray diye bir cihaz çıkmış x ışınlarıyla eğer siz insanların kemiklerini görebiliyorsanız belki ruhları da görebiliriz gibi karışık duyguların yaşandığı bir dönem. Ve tam da aslında bu dönemde, tam 1913 yılında e, İsveç'te bir gösteriyi yaparken çok sevdiği annesini kaybediyor Houdini. Ve bu bir anda bir senelik falan, bir sene falan süren bir içsel bunalıma onu sürüklüyor. Çalışmaya devam ediyor, çalışmayı bırakmıyor. Ama herkesin şahitliğinde görüyoruz ki büyük sıkıntılar çekiyor ve büyük bir değişme yol açıyor Houdini'nin yaptıklarında da bakış açısında da. Senin ilk girişte okuduğun kitaptan paragrafta Houdini'nin anne takıntısı olmadığını söylüyor. Evet Houdini'nin anne takıntısı yok. Ancak Houdini annesine çok düşkün bir adammış. Yani hayatının merkezine koymuş annesini. Çok iyi anlaştıkları ve birbirlerini son derece sevdikleri söyleniyor. Ancak annesiyle anlaşamadığı tek bir konu var. O da zaten hayatının daha ileriki zamanlarında aralarındaki tek sorun olarak ortaya çıkıyor. Fakat tabi bu bir söylenti. Benim anladığım kadarıyla Houdini'nin annesi yani Houdini annesinin kendisine kırgın öldüğünü düşünüyor. Zaten en büyük pişmanlığı veya çöküntüye uğramasının sebeplerinden biri de bu olabilir aslında. Bundan dolayı yani eksik kalmış bir şeyler olduğundan dolayı da Houdini o sıralarda senin dediğin gibi karanlık döneme girdiği sıralarda ruhçuluğa merak sarıyor. Ama ruhçuluğa Dışarıdan gözle bakarak merak salıyor. Yani bu gerçektir diye tam anlamıyla kalben bağlanmış veya işte evet vardır şeklinde meraklanmıyor. Nedir diye meraklanıyor. Yani bunun aslı astarı nedir diye. inanmak istiyor benim anladığım İnanmak kadarıyla. istiyor. Tabii ki inanmak istiyor. Çünkü sonuçta yarım kalmış bir şeyler var. Yani bir şekilde o da ölümden sonra bir yaşamın olduğunu veya en azından bir varoluşun olduğunu o varoluştan da haber alınıp alınmayacağını merak ediyor. Şimdi bu şekilde tabii annesiyle de belki iletişim kurabileceğini düşünüyor. O aralar zaten Sherlock Holmes'un yaratıcısı Sir Arthur Conan Doyle arkadaşlar Doyle zaten sağlam bir ruhçuluk savunucusu. Enteresan bir şekilde aslında birazcık da merakları yani ruhçuluğa merakları benzer. Doyle da oğlunu savaşta kaybettikten sonra Bunalıma giriyor ve ruhçula merak salıyor. Bu Birinci Dünya Savaşı dönemi olması da aslında tabii bu ruhçuluğun yükselmesinde büyük bir etki sanırım değil mi? Yani o kadar tabii çok ki. öyle insan var ki herkes bir şekilde yeniden o bağlantıyı kurmak, kurmak istiyor. istiyor. Kurmak istiyor. Ama orada bir küçük başka bir şey de var. Mesela eski inançlar sorgulanıyor. Şimdi e, askere genç, biraz daha her olarak giden kişiler, askerler daha doğrusu savaşa, geri döndükleri zaman... Eskisi kadar dindar ya da anne babalarının dinlerine devam eden muhafazakar insanlar olmuyorlar. Bir defa ölüme çok yakın deneyimler yaşadıkları için kendileri de bir başka türlü düşmeye başlıyorlar. Zaten o hayal gücüyle alakalı ya da fantastik eserlerle alakalı büyük kırılmalardan bir tanesi. İşte realist edebiyatın bir anda yükselmesinin ölçeklerinden, mihenklerinden bir tanesi de o Birinci Dünya Savaşı sonu olarak gösteriliyor. Tabii o dinin bir kırılma noktası var bu ruhçuluk olayından. Hani belki başka türlü de gelişebilirdi. Fakat özellikle okuduğum şeylerden anladığım kadarıyla Houdini tamamen bir mantık adamı. Her şeyin bir sebebinin ve bir etkisinin olabileceğini düşünebilen düşünen bir adam. Tekrar Doyle ve eşiyle birlikte katıldıkları bir gezi esnasında bu arada Doyle'un eşi o sıralar işte Avrupa'ya seyahate çıkıyor. Seyahatten döndükten sonra bir çeşit medyum yetenekleri kazanmış olarak dönüyor. Bana İtalya'da dediler işte sende tam medium enerjisi var gibisinden bir şey var orada. Biraz fasitik ya <gülüyor> e, hanım çünkü. Tabii. E, bayağı... Doldurmuşlar, yollamışlar geriye. Evet sende aynı mediumluk yani diye birazcık da kandırmışlar galiba. Ya zaten düşünecek olursanız yani her dönemin modası vardır sonuçta. Ruhçuluk da bu dönemin modası. Aynen öyle. Modası olduğu için de düşünecek olursa ya aristokratlar ya işte zengin hanımlar vesaireler bunları geliştirecektir. Yani sende olup da bende olmaz sahip olur. Öyle değil mi? Fakat tabi çok büyük şanssızlık aslında yani Doyle'la Houdini'nin arkadaşlığı açısından büyük şanssızlık bu. Çünkü Madame Doyle meraklı olduğunu görüyor Houdini'nin ve kendisine annesinden haber verebileceğini iddia ederek ufak bir seans hazırlıyor. Hatta özel bir seans. Özel bir şey. seans hazırlıyor. Fakat seans tam bir maskaralığa dönüşüyor. Biliyorsunuzdur Houdini Yahudidir. Kadın haçlar maçlar çiziyor kağıda yazarak yapıyor zaten onun şeyi bu tam olarak adını bilmiyorum ama yazarak mesaj almak diyorlar. Yazı medyumu diyorlar. Yazı medyumu evet. hı hı. ondan sonra ve hiç alakasız şeyler söylüyor. Houdini o an için çok çok kızıyor gerçekten çok çok kızıyor fakat hiçbir şey söylemiyor. Sesini çıkarmıyor. Sesini çıkarmıyor. Fakat onun için bir dönüşüm noktası oluyor. Müthiş bir nefret duymaya başlıyor. Hani her zaman söyler hani ben kesinlikle şüpheci değilim zihnim daima açıktır yeniliklere ve olasılıklara der ama bence bu konuda Houdini gerçek bir şüphecidir. Çünkü mesela bazı şeyler var bazı olaylar var önüne gelen açıklayamadığı şeyler de var yani tam olarak şöyle diyeyim taklit edemediği şeyler de var nasıl olduğunu çözemediği şeyler de var ama onların da ...bir şekilde yapılabileceğini söylüyor. Yani üzerinde çalışılırsa. Ve bu söylediğin olaydan daha sonra bir yapılan bir söyleşisinde de... ...senin dediğin o e, medyumlara karşı duyduğu nefretin... E, ...aslında tanımı şöyle geçiyor. Medyumlardan bahsederken yaz tutanların acısından beslenen akbabalar diyor. Evet. Cümle tam bu. Ve çok da doğru bir tanım bence. Zaman içinde bunların foyalarını ortaya çıkarmaya kendini adıyor. Bunu nasıl yapıyor? Eskilerden alıyor mesela. Eski kendisinden önce veya görüşemediği, uzakta olan medyumların yaptıklarını iddia ettikleri şeyleri taklit ederek, özellikle de sahnede taklit ederek bunları ifşa etmeye başlıyor. İşte tam burada da biraz önce konuştuğumuz, yani Houdini gerçekten bu işin mütehassası olduğu için bu sahnede gerçekleşen işlerin sökümünü kafasında yapıp, aslında tekrar da ortaya koyabiliyor ve numarayı bir bakışta da anlayabiliyor orada hangi numaralar yapılmış ne yöntemler kullanılmış nasıl bir atmosfer falan kurulmuş e, Bu nedenle de zaten gözün direkt olarak seçiyor oradaki insanlar şey mi yapıyorlar nasıl el, e, çabuklu. mesela, el çabukluğu yapıyorlar başka bir şeyler mi yani nasıl bir falan. illüzyon yapıldığını anlıyor Kendisi de anladığım kadarıyla gösterilerinde bunu sergiliyor Evet Aynen öyle zaten ilk başlarda merakla şey kılık değiştirerek seanslara katılmaya başlıyor. Herhangi bir şey yapmıyor seans boyunca sadece gözlemliyor nasıl olabilir ne yapıyor olabilirler şeklinde. Fakat sonra gittiği seanslarda kendini ortaya çıkarmaya başlıyor. İşte kılığından sıyrılıp işte sen şunu şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun deyip aynısını taklit edip boyasını çıkarıyor ortaya. Mesela maalesef internette fotoğrafını bulamadım. Ama bir fotoğrafçıyla beraber bir tane seansa gittiği anlatılıyor. Ve seans sırasında ruh sesleri çıkarılırken fotoğrafçı flashla fotoğraf çekiyor. Ve o fotoğrafta medyumun elleri kolları bağlı olması gereken medyumun ağzında bir tane boru, boruda böyle havaya doğru seslenirken fotoğrafını çekiyorlar. Charlotan'ın sınırı yok. Daha sonraki katıldığı seansa kimi zaman başkalarını gönderiyor, onlardan haberi nasıl yapıldığına dair... ...ya da ne gördüklerine dair onların üzerine tekrar e, sahnede uygulamalarını yapıyor. Bir süre sonra yanında polis savcı mavcı götürmeye başlıyor. Hatta bir kısmının tutuklanmasına ve hüküm giymesine de sebep oluyor. Tabii bu bir, hem bir korku salıyor hem de bir düşmanlık başlatıyor. En önemlilerinden bir tanesi de zaten artık Doyle ve Codini arkadaşlığı orada bitiyor. Bu sıkı arkadaşlık bir anda düşmanlığa yani gerçekten... Birinci derecede düşmanlığa dönüşüyor. Çünkü Doyle ölümüne kadar ruhçuluğun sıkı bir savuncusu olarak kalıyor. Ve Doyle çok enteresan bir adam. Birazcık da talihsiz bir adam. Çünkü o güne kadar ne kadar hangi medyumun arkasında durduysa o medyumun foyası eninde sonunda bir şekilde Houdini tarafından olmasa bile onun başlattığı Crusade sayesinde diğerleri tarafından ortaya çıkarılıyor. Bu arada Houdini'nin pek çok çıkardığı, yani ortaya çıkardığı medium var. Bunlardan bir tanesi mesela ortaya çıkardığı değil ama kitabında bahsettiği var, Paladini diye İtalyan bir medium. Bu kadın levitate denilen bir olay var, havaya yükselme. kaldırma, yükselme, eşyaları havaya yükseltme vesaire. Bunu kitabında gayet güzel bir şekilde nasıl yapılabileceğini vesairelerini resimleriyle falan filan, gayet güzel anlatıyor. Diğer mediumlardan da örnekler veriyor. Fakat bu adamın en ünlü, uğraştığı en ünlü medyum, yani sözde medyumlardan bir tanesi Mina Crandon diye bir kadın. E, takma adı Marjorie. Bu kadın, ya ben hayat hikayesine baktım, çok enteresan bir kadın ve e, fame fatal denilen türde bir kadın. Scientific American Magazine'in bir anlamda meydana okunması sayesinde ortaya çıkmış bir kadın. E, bir doktorla evli, ikinci evliliği bu. Doktorun ölüme takıntısı var. Bu e, kocasının ölümüne bu takıntısı yüzünden kadın hobi olarak medyumlığa başlıyor. Ve e, bunu ilerleterek ününü yayıyor. Bunun üzerine işte American Scientific'ten önce işte bir takım araştırmacılar gidiyor. Ondan profesörler gidiyor vesaire araştır hiç, hiç kimse bir şey bulamıyor. Ve hepsini de gayet güzel kandırmayı başarıyor bu kadın. Sonunda işte bu bir ödül koyuyor Scientific American dergisi. Bu ödülü duyduğu zaman işte şeyde komitede şey de var. Houdini de var. Seansına katılıyor kadının ve diyor ki bu diyor bir sahtekardır ve ben bunun foyasını ortaya çıkardım ve nasıl yaptığını aşağı yukarı anlatıyor. Fakat tam manasıyla mesela şeyi bir ektoplazma çıkarıyor bu kadın. Onu tam anlamıyla uzun seneler boyunca çözemiyorlar. bu Houdini'den sonra da ancak çözülebiliyor yani. Kadının Şeylerinden bir tanesi özelliklerinden bir tanesi kendine uzakta bir kutudaki bir zili çalmak yani ruhun geldiğini işte şey yapabilmek için ispat edebilmek için pek çok şeyi deniyorlar kadın bir şekilde onları atlatmayı başarıyor fakat en sonunda Hudin'in hazırladığı bir kutu var bu kutuya girdiği zaman hiçbir şekilde fenomeni oluşturamıyor oluşturamayınca da zaten ödülü kazanamıyor. En son bu Scientific American'ın ödülünün yanı sıra dini eğer gelir ispat ederse e benim kutuma rağmen benim kutumun içine girip aynı zamanda da ispat ederse buyursun gelsin. Bunu bir de gösteride de kullanabiliriz. 10 bin dolar da ben vereceğim diyor ve o gösteriye gelmiyor. Ve o gün marjiri o gün bitiyor. Evet aynen öyle. Doyle bundan dolayı zaten müthiş bir nefret duyuyor. Bu artık nefret dolu mektuplaşmalara dönüşüyor. Doyal'ın zaten böyle mektuplaştığı hatta arada küfür içeren bir takım yani küfür değil hakaret içeren bir takım mektupları var. Yani Doyal'ın direkt olarak Houdini'nin başlatmasıyla beraber tüm medyum medyum avcılarına karşı sürekli savaş hali. sonra oluyor O, o yıllarda 1920'lerde Houdini bir taraftan hem şüphecilerin hem de dolandırıcıları ortaya çıkartan kesimin, akılcıların yüzü oluyor ve onların sesi oluyor aynı zamanda da. Conan Doyle da çok ilginç bir adam, keşke yapmasaydı diyor herkes. Biz de diyoruz tabi bunu yani sen o kadar Tüme varımcı, çok ilginç bir adam olarak, Sherlock Holmes gibi bir karakteri yazan, ona can veren bir adam olarak. Gerçekten bu kadar kendini kaptırıyorsun. Gerçi işte dönemin modasıymış diye düşünüyorum. Conan Doyle da direkt olarak bu ruhçuların, spiritualistlerin sözcüsü oluyor. Ve o nedenle en çok onun sesi çıkıyor. Ve birbirlerinden işte dostluklarına var oluyor açıkçası. Bunun en büyük sebebi de zaten başta söyledik. Yani Doyle e, müthiş bir inançla... Bu işe sarılıyor çünkü oğlunu kaybetmiş olmak ve tekrar onunla görüşebilecek veya kavuşabilecek bir şekilde iletişime geçebilecek olmak inancını ölümüne kadar devam ettiriyor. Zaten bu inancının oluşmasındaki en önemli sebep de bir tane seansta ilk baştaki seanslarından birinde Conan Doyle'un bu işe inanmasını sağlayan seans. Orada oğlunun kendini alnından öptüğüne inanıyor. Ruhun gelip alnından öptüğüne inanıyor. Bu yaşanıyor böyle bir şey seansta. Ve ondan sonra iyice bağlanıyor zaten. Ama şey de var gene ya. İnsanların hassas zamanlarında telkin yöntemiyle bu şekilde ele avuca almak, belki beynini yıkamak bunlar çok bilinen teknikler. Birkaç bin senedir hatta insan var oldukça bulunan şeyler. İşte retorik din, e, aklına girmek din, telkin din. Ama sonuç itibariyle öyle bir anında Arthur Conan Doyle avlanmış. Bu, bunun başka bir yok. Ama Houdini'nin de en çok zaten rahatsız olduğunu söylediği şey de o. Ya biz bu işin esnafıyız, erbabıyız diyor açıkçası. Ve bunların hepsinin numara olduğu da ortada. İnsanları boş hayalleri peşinde çok daha büyük, çok daha kötü şeylere yöneltecek şekilde kullanmayın, bir araya getirmeyin diyor. Yani nasıl söyleyeyim size? İnsanlar orta çağdan çıkabilmek için yaklaşık olarak bin sene uğraştılar ya da karanlık çağlardan. Bilim rüştünü ispatladı. Nihayet dünyaya güzel ve yeni bir şekil vermeye başladı. Siz arka taraftan bağnazlığı bir şekilde getiriyorsunuz. Ve bilim kisvesi içinde bir din, yeni bir din ortaya koyuyorsunuz ve bunu yeni din olarak söylemiyorsunuz. Yeni bilim olarak söylüyorsunuz. Şimdi Arthur Conan Doyle'un söylemeden bence ilişkilerinde geçmememiz gereken bir yanı daha var. Houdini Arthur Conan Doyle ilişkisinde. Şimdi Houdini'nin Gerçekten o dönemde kimsenin akıl erdiremediği bazı gösterileri var. Mesela işte ilk olarak bunun süs, süt güğümünden kaçma gösterisiyle başlıyor. O dönemin hoca bir süt güğümünün içine su dolduruyorlar. O da o içine giriyor, kolları kelepçeli, süt güğümü kilitleniyor, zincirler vuruluyor, bir perde kapatılıyor üzerine ve 5 dakika içinde Houdini bu güğümden kurtuluyor. Ha bu sırada yine şov tarafını da unutmayalım, perdenin arkasına giriyor ama... Sahneye mesela bir saat koyuyor. Bu saat ile ne kadar zaman geçtiğini seyirciler takip edebiliyorlar. Aynı zamanda güğümden içeri kafasını sokmadan önce hadi benimle beraber nefesinizi tutun. Bıraktığınız anda, nefesinizi tutamadığınız anda da bilin ki hani ben de boğulmaya başlayacağım. Hadi bakalım diye insanları yine orada da meydan okuyor. Gösterisini de bu şekilde geliştiriyor. Daha sonra bu süt güğümü gö gösterisi Çin su altı işkencesi gösterisine dönüşüyor. İşte bacaklarından kilitlenip ters olarak bir su kabının içine hem de cam bir yapının bir akvaryumun içine kendini kilitletiyor. Ve bu cam akvaryumun içinden kaçıyor. Bir duvar ördürüyor sahneye. Duvarın bir tarafından öbür tarafına geçeceğim diyor. İşte yine kısa bir sürede araya bir perde gerip açma süresinde duvarın bir o tarafında bir öbür tarafında beliriyor. Bunların hepsinin sonucunda... Pek çok spiritüel de bunu destekliyor ruhçu. Fakat Arthur Conan Doyle da Houdini'nin aslında kendisinin de bir medyum olduğunu, kendisinin de vücudunu atomlarına ayırıp bir tarafta öbür tarafta birleştirebildiğini, bu duvarların içinden geçebildiğini, bu suların içinden kilitli olduğu halde bu şekilde kurtulduğunu ama ortaya çıkmasını istemediği için ilizyonist, kaç, kaçış ustası, işte bu işler mekaniktir dediğini iddia ediyor aslında bu da direkt olarak bize Clive Barker'ın Lord of Illusions'ına getiriyor. Orada da benzer bir temayı başka bir yönden ele alarak yani Clive Barker'ın o karanlık fantezi dünyasında gerçek büyücülerin kendini illüzyonist gibi göstermesi hikayesi vardı. İşte modern çağda 1995'te geçen bir grup illüzyonist ve gerçekte de büyücü olan, gerçek büyücülerin olduğu bir şey düşünün, küçük bir loja düşünün. Bunlar gerçek dünyada gerçekten sihir yapıyorlar. Ama yakalanmak istemiyorlar çünkü orada çok meşhur bir anekdot var. Eğer bir illüzyonist olursan 90'larda ya da 2000'lerde Las Vegas'ta paraya para demezsin. Ama bir büyücü olursan, bir sihirbaz olursan seni direğe bağlayıp yakarlar diyorlar. Böyle bir geçişi var. Ama bir yandan da bu keramet avcılığı hadisesine biraz daha yoğunlaşmak gerekiyor galiba. Prestige filminde mesela birebir buna gönderme vardı. Ama bir yerden sonra açıklanamayan bilim olarak diyelim. Bunu artık büyü sihir demeyelim. Oradaki Çin eşkencesi. Çin Su işkencesi kutusundan ayrılması vardı. Hugh Jackman'ın oynadığı karakteri. Anjiyer karakterini. Bir de gene bu şey tarafını bir ayrı almak gerekiyor. Yani ruhçular, İllizyonistlerle kapıştılar falan gibi bir hase var 1900'lerin ilk çeyreğinde. Çok daha ilginç olan başka bir anekdot var. Ondan bahsetmek istiyorum. Robert Houdin, 1856'da 3. Napolyon tarafından Cezayir'e davet ediliyor. Hudine'nin adını aldığı büyük İllizyonist. Ve aynı zamanda da bir mühendis, çünkü kendisi 2-3 nesildir saat yapan bir aileden geliyor ve mekanik konusunda çok ciddi bir birikime sahipler. Ve işte çocukluğundan beri devamlı atölyelerde otomaton yaparak, canlandırma makineleri, mekanik cihazlar yaparak büyümüş biri. Davet edilme sebebi de şu, 2. Fransa İmparatorluğu'nun imparator olan 3. Napolyon, bunu söylemem gerekiyordu tam yeri belli olsun diye. 1856'da Cezayir'de Mollaların önderliğinde isyan eden ya da is, isyanı meyleden e, çok ciddi bir Arap nüfusuyla uğraşmak zorunda kalıyor. Mollaların en büyük özellikleri göstermiş oldukları kerametler, mucizeler ve işte İslam dininin o kendi içlerinde gelen şey olmaları lazım. Göstermiş oldukları kerametler e, insanları gerçekten etkiliyor, büyülüyor ve bu kerametler nedense hep dönüp dolaşıp biz bu işgalcileri yok etmeliyiz, işgalcileri vatanımızdan atmalıyız, İslam her ele geçirmeli gibi bir sö sözle bitiyor. Yani bir nevi manifesto gibi kullanılıyor. Bu kerametleri ortadan kaldırılması için ya da daha büyük kerametler göstermesi için Robert Huden çağırlıyor. Ve Huden geldiği zaman Arapları gerçekten büyüleyen bir dizi gösteri sergiliyor. Ve gösterdiği sergilediği gösterilerden sonra Arapların hem korkusunu... Hem aynı zamanda saygısını da kazanıyor. Mesela mermi yakılıyor E tabi bu en eski numaralardan bir tanesi. Mermiyi tam ağzından doldurmalı silahlara da yerleştirirken mermiyi el ile almak var. Ya da çok ağır nesneleri olduğu yerden kaldırıyor. Sahnenin altına büyük bir elektromanyetik şey koyup mutlatısı koyup tam istediği anda hafifleyip havaya kaldırılmasını sağlayacak şekilde mekanizmayı çalıştırıyor ve kaldırıyor. Ondan sonra daha başka insanlar hipnoz seansları düzenliyor. ki O dönemlerde daha önce konuşmuştuk bunu. Mesmer Ayz'ın bulmuş olduğu, Mesmer'in bulmuş olduğu bir yöntemle insanlar belli bir uyku seansına getirilip işte hayal güçlerine göre orada saçmalıyor bilirler. Öte dünyayla haberleştikleri falan gibi şeyler ortaya çıkıyor. Velhasıl kelam oradaki şeyi bastırılıyor. işgal Ve direkt olarak buradan da şunu görüyoruz. Aslında akılcı düşünmeyen insanlar... Oraya karşı e, direkt olarak bir ilüzyon, ciddi bir silah olarak kullanılırmış. Hudi'nin kendi mesleğine olan aşkını biliyoruz. Kendi mesleğinin haricinde hobileri olan bir adam aynı zamanda. Hudi'ni insanlara şaşırtmayı, kendi hayran bırakmayı seven bir adam. Yani aslında belki de onun tutkusu oydu. Yani insanları kendine hayran bırakmak, yani eşsiz olduğunu hissetmek. Bunun için hep böyle enteresan şeyleri seçiyor bana göre. Özellikle hobi konusunda da. Mesela uçmaya, havacılığa merak salması. 1909'du zannedersem eğer... 10'da alıyor uçağı. 19 1910'da bir uçak yaptırıyor. Kendisi için özel yapılıyor bu uçak. Ve havacılığa o aralar acayip merak salıyor. Fakat gene enteresan bir şekilde ilk olabilmek için Avustralya'ya kadar gidiyor e, ve Avustralya'da Avustralya topraklarında e, üzerinde uçan ilk kişi olarak e, bunun imvanını almayı başarıyor. Bu söylediğin yani motorlu bir araçla Avustralya topraklarının üzerinde. üzerinde ilk uçan, evet alt, pardon altın 7 dakika 31 saniyede uçuyor ve enteresan bir şekilde bunu filme alan ve döküman yani e, belgeleyen ilk kişi aynı zamanda. Filmlerle arası çok iyi zaten anladığım kadarıyla. Evet, evet. O tabii. dönem için yani uç, uça uçağı zaten daha yeni uçmuşlar Wright kardeşler. Hemen kendi uçağı Ardından, hemen uçmaya başlıyor. Evet, filme evet. aldırıyor. Hatta köprüden atlayış, ilk atlayışını 1901'de yanılmıyorsam köprüden atlayışını hemen filme aldırıyor. Hı hı. Ee, yani belgeleyen de ilk kişi olmuş oluyor böylelikle. Tabii filme e, merakı sadece bundan e, bitmiyor. Ondan sonrasında da film yapımcılığına merak. Sarıyor. Bu da nasıl oluyor? İlk önce konsultant olarak başlıyor. Yani Dışman. danışman olarak başlıyor. Bir Fransız film firmasında. Daha sonrasında yine bir başka Amerikalı firmayla anlaşarak bir seri yapıyor. The Mastrof Mystery diye bir seri. Bu seri boyunca bir sanatçıyı oynuyor ama kılıp değiştirerek araştırmalar yapan bir sanatçıyı oynuyor. Ve bu şekilde de suçluları yakalıyor. O suçluların işte nasıl olduğunu, nasıl o şeyleri yaptığını, işte e, numaralarını yaptığını e, şey yaparak izleyerek. Yalnız benim Harrison'a giden buradaki karakterinin adı Quinton Locke. Yani şimdi <gülüyor> kendisini eski bir olduğunu düşünecek olursak evet. bayağı da uygun olmuş seçtiği soyalı özellikle bu karakter için. Aynı zamanda aynı yani bu serinin başarısı üstüne Green Game ve Terror Island diye başka filmler de çekiyor. Daha sonrasında kendi film firmasını kuruyor. Bu şeymiş bir film banyo şirketiymiş aslında. Yani filmler çünkü gündelik olarak yıkanamıyorlar o dönemde. Yani hani yaptım Hı -hı. çektim yıkadım akşam izleyelim Hı -hı. gibi bir seçenek yok Amerika'da. Avrupa'da bu çok daha gelişmiş. Hı -hı. Bunu kullanarak o firmayı 1916'da kuruyor. Ama istediği gibi gitmiyor işler. Evet hatta kardeşi de yardıma geliyor kendisini o aralar o da sihirbaz. İlk zaten onlar beraber başlıyorlar. Daha sonra evet. kardeşi kendi yoluna gidiyor. Ama sonrasında bu film işinde tekrar geri dönüyor. En nihayetinde bakıyor ki bu film işi istediği e, geliri elde edemiyor. Çok da hani tahmin ettiği gibi gitmiyor. Ondan sonra da film e, şeyli hobisi de firmanın başarısızlığının ardından bitiyor. Bir de filmle ilgili bir sıkıntısı daha var aslında Budini'nin benim anladığım kadarıyla. Çünkü bu aslında illüzyonist. İnsanların gözünün önünde pek çok açıklayamadıkları şeyler yapıyor ama film çıktığı zaman o filmde öyle garip grup şeyler oluyor ki işte mesela işte duruyor yanındaki adam kayboluyor vesaire gibi çekimler yapılıyor. Böyle çekimler yapıldığı zaman iş kameramana e, montajcıya gitmeye başlıyor. Yani o film ne kurban gitmeye başladığını fark ediyor ve o da e, filmlerle arasındaki ilişkiyi aslında çok sürdürmemesinde bir e, sebep olabilir bence. Orada bir şey ekleyeceğim. Hatta o sıralar bu e, film e, firmasını kurduğu zaman bir takım fotoğraf oyunları, film oyunlarıyla ilgili şeyleri de var. Mesela illüzyon olarak gösteriyor nasıl yapıldığını. Getiren şeyleri var mesela ben bir tane resimle karşı karşıya geldim. Profilden gösterilmiş gibi görünüyor ama aslında suratının yarısı şeklinde. Yani o tür şeyleri de. Örnekleri de kendi de sunmaktan geri kalmıyor zaten. Yani bu tür şeyleri kullanırken bunları da bir şekilde aslında hani bunları size birisi yaparsa buna inanmayın gibilerinden bir şey. Kudine orada sinemanın yaygınlığını ya da daha kolay bir şekilde kitlelere ulaşabileceğini de görmüş de olabilir. Aynı zamanda kendisi bir sahne artisti, sanatçısı, performansçısı olarak birazcık geleceği de görmüş olabilir. Çünkü sinema çok baskın geliyor o zaman ve vodilerin yerini almaya başladı 1920'lerde. Bu nedenle onunla savaşmak yerine gösterisi sinemaya taşıyor gibi bir e, tavrı da olabilir. Bu dili sadece sinemayla da ilgili değil ya da uçuşla da ilgili değil. Aynı zamanda edebiyatla da ilgili. edebiyat derken özellikle bizim ilgilendiğimiz korku edebiyatıyla ilgili. E, o dönem hani bahsetmiştik birazcık da hem toplumcu gerçekçi, hem gerçekçi olarak tanımlanan edebiyat türleri bayağı hakim bir hale geliyor. E, fantastikte Birazcık gerileme başlıyor. Özellikle e, fantasiğin üzerinde başka yaftalar var. Biraz önce bahsettiğimiz şeyler e, gibi. insanların aklına e, hurafelerin doldurulması görevi görüyormuş gibi yaklaşımlar sergiliyor insanlar. Ben bunu doğru olmadığını düşünüyordum. Sonuçta bunların hepsi hikaye. İnsanlar birazcık fazla üzerine gidiyorlar o zaman hikayelerin. Lovecraft da çok ciddi bir şekilde Veritas'ta çalışırken 1924-26 arasında iki tane, üç tane öykü yazdırıyor. Özellikle bir tanesi direkt olarak Houdini'nin içerisinde kendi macerasıymış gibi anlatmış olduğu bir hikaye. Bu meşhur piramitler altında ya da Firavunlarla Mahkum, Beraber Mahkum gibi bir adı var. Dosya yayınlarının Lovecraft toplu öykülerinde ikinci ya da üçüncü ciltte bu öykü okumak mümkün. Tabii ki Houdini'nin o tarafta bir çalışması yok. Edebi manada bir uygulaması çalışması yok. Edebi olarak yok ama yazdığı kitaplar var. Özellikle şey için ruhçuları işlerini bozmak için yazdığı ve yaptığı yani hem teknikleri gösterdiği kitaplar var. Mesela 24'te yayınladığı A Magician Among Spirits kitabı var. Hani ruhlar arasındaki illüzyonist olarak bayağı bütün ruhçuluk dünyasında da genel olarak Amerika'da da bayağı popüler oluyor. Oluyor fakat onlar biraz daha teknik değil de işte yani kurgu dışı kitaplar, non-fiction diye tabir ettikleri, gezi serüven anı ya da belge gibi kaplayabileceğimiz şeyler. Evet kitaplar. edebiyat değil. Onların bir kurmaca şeyi yok. Ama baya baya ve o dönemki sahibi J.C. Heneberger tarafından popülaritesi göz önünde bulundurularak yani çünkü o zaman gerçekten bir süperstar e, Houdini'nin. Özellikle veri tesisinin içerisinde bu uğraşmış olduğu konular, işte tuhaf hikayelerin özellikle konu aldığı doğaüstü hadiseler gibi şeylerle ilgili bazı öyküler bulunmasını, hatta böyle bir şeyle karşılaşıyoruz, o ne düşünür diye, Houdini'ye sorun diye bir köşe olmasını falan sağlıyorlar. Böyle bir anlaşma söz konusu. Çıkan bir iki tane de başka yazarlar tarafından yazılmış ama onun adıyla çıkan ya da onun maceraya dahil olduğu bir iki tane de öykü var. Mesela ruh sevicilerin dolandırıcılığı ya da ruh sevicilerin şarlatanlığı diye bir öykü e, Nisan 1924'te çıkmış. E, ruh sahtekarlığı yani Hermannstadt ruh sahtekarlığı diye başka bir öykü e, Mart ve Nisan 1924'te ortaya çıkmış. Bunlar Walter Gibson tarafından yazılıyorlar ve parası Heneberger tarafından ödeniyor. Aynı zamanda e, dediğimiz gibi Houdini üzerine bir Houdini'nin üzerinde çalışmadığı başka bir Kitap projesi var ki direkt olarak aklında bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Lovecraft'a yazdırmaya başlıyor ve hatta ondan bir kısım bir para da alıyor bildiğim kadarıyla. Bir avans da alıyor. Fakat hemen iki yıl sonra öldüğünü düşünürsek Houdini'nin ve çok yoğun bir gündeme olduğunu düşünürsek. Oradan uçakta geçiyor, buradan bir yerden atlama şeyleri var, filmler devam ediyor. Zaten Conan Doyle'ın öncülüğünde bir ruhçular korosuyla kapışması var. Pek üzerinde duramıyorlar ve e, o işte kalıyor. Ama Lovecraft'ın o öyküsünü okumanızı isterim. Çok çok komisyon karşılığında yazılmış bir öykü olduğu belli. Ama yine de Lovecraft orada sanatını konuşturuyor. Baya bir firmanla falan karşılaşıyorsunuz bir altında. 1926'ya yani Hudi'nin öldüğü yıla gelirsek bu süreçte. En son bu meydan okumalardan, kapışmalardan bir tanesini Mısırlı mistik Rahman Bey ile yaşıyor. Ve bu da şöyle, bu Rahman Bey baya ünlü oluyor. Çünkü işte transa girip nefesini yavaşlatıp kendini su geçirmez bir tabutun içinde su altına gömdürüyor. Ve su altında bir saat kalıyor. Bilim adamları bu tabutun içinde en fazla beş dakikalık hava var diyorlar. adam bir saat kalıyor. Bununla... Çok ünleniyor pek çok seanslar yapılıyor ıvır kıvır derken Houdini 1926 52 yaşında dikkatinizi çekerim artık ne fiziksel olarak zirvede ne sağlığı çok iyi yani pek çok hayatı boyunca çok zorlu fiziksel sıkıntılarla karşılaşıp bunları yenen bir karakter aslında ama çok da iyi bir durumda değilken bu adamın yaptığını ben de yaparım diyor. Ve bunun transla filan alakası yoktur diyor. Ben transla falan girmeyeceğim diyor. Aynısını ben de yaparım diyor. Aynı tabuttan yaptırıyor. Suyun altına kendini gömdürüyor. Ve e, suyun altında 1 saat 37 dakika durup çıkıyor. Yani adamı e, şovunu mahvetmenin yanı sıra baya da bir aşıyor oradaki e, süreyi. Fakat bu çok sağlığı açısından çok iyi olmadığı anlatılıyor. Çünkü çıktığında bazı şahitlerin, görgü tanıklarının anlattığına göre çok kötü durumda çıkıyor. Çünkü suyun altında zaten içerideki ısı da çok yükselmiş. Çok uzun süre havasız kalıyor, oksijensiz kalıyor. O yaşta gerçekten böyle sallantıda o kutudan bembeyaz çıktığı, çok sıkıntıda olduğu ve çok rahatsız olduğunu kendi yazılarından da, kendi günlüklerinden de anladığım kadarıyla öğreniyoruz. Sıkıntılı bir şey yaşıyor. Ve bundan kısa bir süre sonra da zaten Montreal'de bir gösteride sonuna başlatan bir olayla başlıyorsunuz. Bu dininin bir özelliği daha var. O da son derece yüksek fiziksel dayanıklılığa sahip olması. Özellikle karın bölgesi. Hatta pek çok kez kendisine yumruk atıldığı zaman bunu rahatlıkla karşılayabileceğine dair pek çok deneyler yapıyor, pek çok kişiye kendine yumruk attırıyor. E, tabi bu kulaktan kulağa aynı zamanda ünlenmiş bir şey gösteri ertesinde onu ziyaret etmeye gelenler arasında bir tane üniversite öğrencisi var bu üniversite öğrencisi Hudini'ye onun yumruklarını karşılayıp karşılayamayacağını soruyor Houdini o esnada oturuyor ve eğer kendisine yeterince vakit verilirse hazırlaması için evet e bunu karşılayabileceğini söylüyor e senin demin dikkatini çekerim dediği gibi hala 52 yaşında ve hiç beklemediği bir anda üniversite öğrencisi buna birkaç tane yumruk sallıyor otururken. Ve Houdini'nin o esnada gerçekten canının acıdığını ve birkaç kez gözlerini kırptığını söylüyorlar oradaki daha sonra konuşan şahitler. Elini kaldırarak öğrenciyi durduruyor ve bu kadar yeter diyor. Bunun ertesinde Houdini fena şekilde rahatsızlanıyor, müthiş bir karın ağrısı çekiyor. O gün ve ertesi gün. Fakat gösterisi var. Gösterisini devam etmekte ısrar ediyor. Montreal'deki gösterisini tamamladıktan sonra... Detroit'e geri dönüyor. Son gösterisini Detroit'te yapıyor. Detroit'teki gösteride de... ...yanlış hatırlamıyorsam... ...ilk perdede rahatsızlanıyor. Üçüncü perdede bayılıyor. Bayıldıktan sonra tekrar kalkıp... ...gösterisini tamamlıyor. Alkışını aldıktan sonra tekrar bayılıyor. Apar topar eve götürüyorlar. Doktorlar geliyor. Ve ona hani... Hastaneye yatmasını gerektiğini e, söylüyorlar. Fakat bu ısrarla gitmemekte ayak diretiyor. Bunun üzerine artık çok e, acı, çok had safhaya çıktığında en nihayetinde hastaneye yatıyor ve anlaşılıyor ki apandisi de patlamış ve zehirleniyor o esnada. E, doktorlar zaten biliyorsunuz o zaman e, tıp yeterli bilgiye sahip olmadığı için de. Ne yazık ki Sabaha çıkmayacağını söylüyorlar. Fakat Houdini 7 gün yaşıyor bunun üzerine. Ama 7 günün sonunda da hayatını gözlerine kapıyor. Houdini'nin burada birazcık da başka bir şey de var. Ne bileyim en son dizisi History Channel tarafından çekilen. Orada mesela saldıran kişinin, daha doğrusu saldırmak değil de birazcık da onu gaflet anında yakalayan öğrencinin aslında spitalist olduğunu söylüyorlar Ve Conan Doyle ve eşini hakaret ettiği gerekçesiyle işte böyle bir şey yaptığını ve özellikle de bu hasiye çalıştığını söylüyorlar. Houdini'nin birazcık da kendi yaratmış olduğu illüzyon nedeniyle aslında ve yaşam tarzı nedeniyle öldüğünü düşünüyorum ben birazcık. Çünkü bütün ömrü boyunca bu karnına yumruk attırma numarası onun kelepçelerden kurtulması kadar e, alameti farkası olan bir şey. Devamlı her yerde herkese karşı uyguluyor bunu. E, ve bir yerden sonra da bir defa bir şey olmamış, iki defa bir şey olmuş falan diye devam eden o sürecin sonunda da e, bunu her an her şekilde yapabilirim gibi. Ben bir yanılgıya da geçiyor galiba. Ve yani benim anladığım kadarıyla gerçekten ki o demin ilk başta okuduğum kitap gibi yani bir süper kahramana dönüşüyor sanki insanların gözünde bunun da etkisi var. Ama kendi kafasında böyle düşünüyor olması işte onun sonunu getiren şey. Evet. Aslında o öldükten sonra daha ilginç bir süreç bahşiştiriyor. Karısı Bess, Beatrice, Houdini'nin ruhuyla konuşmaya çalışıyor. Ve kendi aralarında daha ver belirledikleri başka bir kod var. Ve eğer ben bir gün böyle bir havaya kalkan, dönen masalar diye tavır ederler o zaman, ruh çağırma sekansında seninle karşılaşırsam şu kelimeyi söyleyeceğim ya da şu cümleyi söyleyeceğim diye Bes'in seslendirdiği ve sevdiği bir şarkı not olarak düşünmüş. Bundan bahsedeceğim diyor. Ve bir günde gerçekten bir tane medyum bunu söylüyor. Karşılaşıyorlar böyle bir durumla. Bu medyumun adı da Arthur Ford. Değişik bir adam ve gerçekten sadece şeyden bahsetmiyor. Song of Roosevelt'den bahsetmiyor. Aynı zamanda annesinin yani Houdini'nin annesinin ona bir kelime söylediğinden bahsediyor. O da forgive. Hmm. Bu, bu forgive'in arka planı çok enteresan. Annesinin ölümdeşindeyken söylediği son söz olarak nitelendiriliyor. Bunun sebebi de Houdini'nin erkek kardeşi Leopold, diğer kardeşler olan Nathan'ın eski karısıyla evleniyor. Bu aile içinde bu kadar problem olmuyor. Ancak Houdini bunu büyük bir nefret ve affedilmez bir şey olarak karşılıyor. Ve kardeşiyle arası, yani kardeşini tamamen hayatından siliyor. Demin bahsettiğimiz yani ilk başta bahsettiğimiz annesiyle arasındaki şey de bu ufacık problem de o kadar sevgiye rağmen bu. O yüzden bu forgive sözü de önemli bir sözcük. Daha sonra Ford'un aslında bunu iyi bir araştırma ekibi ve yardımcıları ile ortaya çıkarttığı ve bir şekilde öğrendiği ortaya çıkıyor. Ve Beatrice de en son yine bir ruh çağırma sekansından sonra direkt olarak. Artık bu işe bir son veriyor ve gerçekten Houdini'nin devamlı yanında taşıdığı o fotoğrafı yakarak çok dramatik bir sahne. Bir erkeği beklemek için çok uzun süre diyerekten bu olaya son veriyor. Zaten bu anladığım kadarıyla şimdi Houdini bu anlatılanların eşliğinde ruhçuların da çok eğlendiği bir konudur bu ki. 31 Ekim 1926'da ölüyor yani bir Halloween gecesi ölüyor. Bundan sonra her Halloween'de bu seanslar yapılıyor. Eşi tarafından Houdini'nin çağrılma seansları. 6. yılda bu gaz, bu karakter çıkıyor, bu şarlatanlığı yapıyor fakat bunun gerçek olmadığı ortaya çıktıktan sonra 4 yıl daha karısı devam ediyor ve 31 Ekim 1936'da bir otelin çatı katında büyük bir toplantı yapıyorlar. Dönemin önemli isimleri de katılıyor ve... Bir dünya çapında radyo yayını yapılıyor. Radyodan canlı olarak yayınlanıyor bu e, ruh çağırma seansı. Ve orada e, galibin de dediği gibi e, şey gelmeyince e, çok dramatik e, bir şekilde e, bu meseleye son veriyor bez. Mrs. Houdini, the zero hour has passed. The ten years are up. Have you reached a decision? Yes, Houdini did not come through. My last hope is gone. I do not believe that Houdini can come back to me or to anyone. After faithfully following through the 10-year Houdini compact, using every type, medium and seance, it is now my personal and positive belief that spirit communication in any form is impossible. I do not believe that ghosts or spirits exist. The Houdini Shrine has burned for ten years. I now reverently turn out the light. It is finished. Good night, Harry. Houdini deyince bizim burada arkada düşünmemiz gereken bir sürü bir sürü şey var. Yani öykücüler olarak yaklaşacağımız şeyler falan böyle. biz bu araştırmayı yaparken özellikle bu konu üzerine bilgilerimizi netleştirirken ya da tazelerken karşılaştığımız birçok şey vardı. Mesela Houdini'nin ruhçulara karşı vermiş olduğu bu savaş aslında bir savaş mı yoksa Hudini gerçekten bir sansasyon adamı olarak kendi markasını güçlendirecek yeni bir kampanya mı buldu? Ben açıkçası bunu çok düşündüm. E, Houdini çünkü çağının adamı. E, diğerleri, diğer bir sürü ünlü, işte Hicvesi Şişin içinde, Artık Orhan Doyal içinde e, bir sürü ünlü kişi ruhçuluğa inanırken Houdini neden bunu seçmedi? Niye ruhçuluk üzerinden devam etmedi? Kendisini bir aşağılama olarak mı gördü? Yani bütün bunları yapabilecek şekilde kendini adımış bir sanatçı olmaktansa bir büyücü deyip bir kolaycılığa mı kaçmak gibi gördü? Yoksa e, o dönemin antisemitik, Rüzgarı e, direkt olarak Hudin'in canını yaktı ya da daha evvelden ailesini yaktığı için kendisi Yahudi göçmen. Böyle bir şey mi yaptı yoksa sadece markasını güçlendirmek için mi yaptı? Onu düşünüp durdum. Çünkü sihir büyü gerçekten çok başka bir şey. Ve bütün bir toplumu avucunuzun içine alabilecek bir hadise. Birçok yerde de insanlar şu an sihire büyüye inandıkları halde, bunun adına sihir denmediği için hala devam ediyorlar. Astrolojiye inanıyorlar falcılığa inanıyorlar. Bir evet. kahve falına bakıp geleceğinizi görebileceğinizi düşünüyorlar. İşte gene bilimle birazcık oynaşmak gibi görüyorum ben onu. Kuantum falcılığı ya da işte yeni çağ saçmalığı olarak evet. geçen bir sürü şey var. Yeni yeni dinler, yeni yeni akımlar geliyor ama hiçbir kendisine dinlemiyor mesela. Böyle bir şeyden mi acaba rahatsız oldu? Benim kafamda direkt olarak sorular bunlar geliyor. Ama şu da var, Houdini gerçekten ruhçuluğa karşı çok şüpheci olmakla beraber, İncil'de tanırım, Tevrat'ı da tanırım diye kendisinin içinde de bir dindarlığı, bir şey değil var. Muhafazakar demiyorum ama. Evet. Bir dindarlığı, bir inanış şeyi var, altyapısı var. Şovmenlik yanının etkili olduğuna ben eminim. Çünkü yaptığı her şeyi şova dönüştürmekte üstüne yok. Hepsini akşam o salonu doldurmak için yaptığını her yerde görüyoruz. Bunun etkileri var. Ama işte yaz tutanların acısından beslenen akbabalar diyecek kadar da aslında medyumlara kızgın olma ihtimali de yani bu ikisinin bir arada olma ihtimali de yüksek. Ben bunu düşünürken aslında ben tam tersini şöyle düşünmüştüm. Yani bence normal bir insanın olağanüstü bir şey yapması daha çok ilgi çeker. Sonuçta medyum olduğunu veya işte olağanüstü güçleri olduğunu iddia edilen birilerden zaten bir şeyler yapmasını beklersin ama normal bir insanın Hani olağanüstü bir şey yapması daha çok etki yaratır diye düşünüyorum. Belki de onu amaçladı. Yani ben normal bir insanım ama ben buradan kurtulabiliyorum. Veya ben şunu yapabiliyorum. Ama onlar medyum vesaire olduklarını ediyorlar. Aslında onlar da normal insanlar ve onlar da numara yapıyorlar. Yani e, bence ispatlamak istediği buydu. Evet şovmen adam doğasında var. Sonuçta her şeyi şova çeviriyor. Ama ben medyumlar karşı yürüttüğü savaşta samimi olduğuna inanıyorum. Çünkü burada ciddi bir yaralanmışlık var. Yani evet. Belki de şovmenliğini kullandı. Yani bununla savaşırken eline güçlü bir silah aldı. En son olarak bu, bu Houdini'den çok etkilenen ve Houdini ve Hoden'den yani ustası değil de rol modelinden etkilenen ve e, hatırlayacaksınız 2006 senesinde peş peşe gelen iki tane film var. Onlar biraz bahsetmek gerekiyor. E, bir tanesi İlizyonist. Edward Norton'un oynadığı. E, özellikle bir Viyanalı bir e, illizyonistin hikayesini anlatıldığı bir şeydi. Orada direkt olarak o mucizevi e, portakal ağacı numarası var. Bunu internette bulabilirsiniz ya da şeylerde, açıklamalarda, dipnotlarda bu linklerini göndereceğiz. Tamamen bir mekanik mucize aslında direkt olarak kullanılan ve bir saat ustası olan Hoden'in artık orada dehasını ve aynı zamanda da bilgisini konuşturduğu şeylerden bir tanesi, numaralardan bir tanesi. İkincisi de Prestige'in neredeyse merkezine en güçlü numara olarak merkezine Çin Su işkencesi kabinini almış olması. İkisi de Houdini'den ki Houdini'den etkilenmemek mümkün değil. Biz buradan o kadar şey yapmıyoruz ama. Yani çok çok farkında değiliz. Bizim için Sihirbazlar Kralı Mandrake ya da onun evvelinde zaten Sunguru e, odaklandığımız için çok bilmiyoruz ama Amerika, e, Avrupa özellikle Houdini'den çok etkilenmiş vaziyette. Ve Houdini'nin anısı hala tartışmaları da o sansasyonu da hala ortada. Houdini'yi ne şekilde kabul etmek gerektiğini düşünüyorum. Bir defa popüler kültüre, e, aynı zamanda sanata çok büyük etkileri var. Ama bir yandan da Houdini yeni bir adam değil <gülüyor> bizde padişahların geçit töreninde kılıç kuşanma törenlerinde yapılan geçitlerde biz özellikle onları görüyoruz. İnsanlar kendi bedenlerine zarar veriyorlar. İnanılmaz derecede zorlayıp bazı performanslar sergiliyorlar. İplerin üzerinde yapmış olduğu numaralar var. Kendi bedenlerine bir şeyler saplamaları var. Ateşte yürümeleri var. Bu dinen yapmış olduğu da aslında modern zamanlarda bir performans sanatı yani bir kendi vücudunu tamamen bu işlere kanal ederek ona göre geliştirerek, zorlayarak ortaya koymuş olduğu bir şey. Ve ee, bunun bambaşka bir güzelliği olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Belli'nin söylediği gibi. Gerçekten hayatını ortaya koyup başarılı bir şekilde çıkıyor olması aslında bizim insana olan güvenimizi artırmalı. Bir yandan öyle ruhçuların söylediği gibi arkasında mucize aramamalıyız. İnsanların neler yapabildiklerine dair bir işaret olarak. Yapıyoruz. sonra bütün e, kelepçeleriydi, anahtarıydı, işte bu Çin işkencesi su, işkencesi, su işkencesi kabiniydi. Her şeyini kardeşine bırakıyor ve kardeşinin, e, kardeşle biliyorsunuz biliyorsunuz, bahsettiğimiz gibi bir, e, bir e, illüzyonist. Kardeşinin bunları yok etmesini istiyor aslında fakat kardeşi bunları yok etmiyor. E, hem kendisi kullanıyor hem de daha sonra aleti, edevatı işi bırakırken Sidney Redner adında altında çalışan bir başka illüzyoniste bırakıyor. Ee, bu adam 60 yıl boyunca bu e, alet edevatı, sırları hepsini saklıyor aslında. Ama bu sırada da Bes e, Houdini'nin ruhunu çağırmayı bıraktıktan sonra da bu adam seansları devam ettiriyor ve bugün günümüzde hala bu şeyi sürdürüyor. Yani seanslarını. seanslarını, onu 31 Ekim geceleri onu çağırma seanslarını sürdürüyor. 2004 yılında bir açık artırmayla bu dininin, bu eşyalarını satışa çıkarıyor ve bu Satıştan toplamda 1 milyon doların üzerinde para kazanılıyor. Eşyaların en önemlilerinde çoğunu David Copperfield'ın aldığını daha sonra öğreniyoruz. Şu, telefonla katılıyor çünkü bu şeye çıkarttırmaya. Böylece o gizemlerin pek çoğu da aslında şu anda David Copperfield'ın elinde. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla o da daha hala mesela bu Çin işkencesini nasıl yaptığını, Houdini'nin nasıl yaptığını açıklamadı. ...ve böyle açıklanamamış bazı numaralarıyla o merakımızda yaşamaya devam ediyoruz. Restij ve İlizyonist izyon, zaten bunun üzerineydi. Yani e, sihirbazların numaralarını açıklamıyorlar. Gerekiyorsa bu uğurda ölüyorlar. E, yani, orada başka bir ahlak var. Yani başka bir meslekten olan kişi, başka bir hayat yaşayan kişi bunu anlayamaz gibi geliyor bana. Belki de Copperfield bunun etiğini düşünerek e, buna saygı duymayı tercih etti. Hatta kullandığını bile zannetmiyorum. Yani herhangi bir şeyini hiç e, duymadım. Copperfield'in evet, evet. herhangi bir şekilde Houdini numarası yaptığını. Yani o yüzden ona saygısından dolayı sadece edinmek istemiş olabilir. Yani evet, herhangi... Biz de, biz de Houdini'ye saygımızdan ve ona duyduğumuz hayranlıktan lafı biraz uzattık ama. Evet, son bir, bir tane bir şey söylemek istiyorum. Houdini'nin gene bu hikayelere vermiş olduğu, bu tematik olarak vermiş olduğu çok büyük de bir şey var. Birkaç öykü de direkt olarak karşımıza çıktı. Hatta John Constantin'in en son dizi projesinde de direkt kullandılar. Ölmüş annenizle konuşmak ya da çok yakınızda konuşmak için... ...ruhlar dünyasına dalmak gibi bir hadise var. Çok güzel ve çok kullanışlı bir tema. Dramatik altyapısı da zaten çok güçlü. Ve bambaşka bir dünyayı gözlerinizin önüne sunuyor, gösteriyor. Bunda da aslında biraz daha üstüne durmak lazım. Belki ileride öyküleri açtığımız zaman... Öyküler nelerden faydalanıyor gibi bir anatomiye falan girdiğimizde ya da işte otopsisini yaptığımızda bir öykünün. Bu şekilde bir daha bahsedebiliriz. Özellikle aklınızda olsun. Ölmüş annesi için her şeyi yapabilen bir adam aslında Houdini bir yerde de. Özünde bir efsaneye dönüşmesinin altında pek çok sebep var. Ama efsaneye dönüşmüş hayatının her aşaması kendi başına bir öykü konusu olan çok ilginç bir adam. Evet. Kesinlikle. Houdini'den girdik ruhçulardan çıktık. Bu haftalık da bu kadar. Hoşçakalın. Hadi bakalım.